Zekatlarımızı bazı vakıflara veriyoruz. O vakıflar kendi masrafları için %7 veya bazı dernekler daha fazla kesinti yapıyorlarmış. Bizim vermemiz gereken rakam bu durumda eksiliyor. Eksilen kısmı tamamlamamız gerekiyor mu? Ne yapmamız lazım? Peygamberimiz zamanında ücretli zekat memurları vardı diyorlar. Bu konuda bize bilgi verir misiniz? Teşekkür ederim demişler. Evet. Şimdi Resulullah Aleyhisselam döneminde amiliin dediğimiz hı hı. amiller yani zekat görevlileri vardı. Kur'an-ı Kerim'de amillere zekat verilebileceği o sınıflar arasında zikrediliyor. Yani zekat topladığı o meblağ bir miktarı o şahsa ödeniyor idi. Kim tarafından yapılıyordu bu? Resulullah Aleyhisselam tarafından yani devlet tarafından yapılıyor idi. Ee, ücret belirli bir usule göre belirleniyor ve kendisine veriliyor idi. Günümüzde derneklerin e, e, amillere yani hizmet ettirdikleri, çalıştırdıkları insanlara e, ödenmek üzere gelen bu zekatlardan kesinti yapabilirler mi, yapamazlar mı meselesinde e, şuna dikkat etmeler lazım. Yani bu istismara açık olmaması lazım. Bu e, yani çalıştırdığınız bazı insanlar olabilir, makul bir ücret ödenebilir fakat o miktarı iyi tespit etmek ve onu aşmamak, zekat veren, asıl maksadı fakir fukaraya bir şeyler vermek olan insanların o niyetlerini istismar etmemek gerekiyor. Ancak böyle bir kesinti yapılıp da diyelim bir vakfın, bir derneğin çalıştırdığı elemanlara ücret ödemesi yine yasak değil. Yani o zekat kısmında bunlara verebilirler. Evet Dolayısıyla cevap şöyle oluyor. Ben bir vakfa ancak vakıf dernek derken dikkat etmek lazım. Yani aslında ya niye hizmet ettiğinde öğrenmemiz tabii lazım. Tabii yani değil, ne iş yapıyor? Başındaki adamın dini iman nedir? Ehli sünnet midir? Allah'tan korkuyor mu? Sorumluluk bilinci var mı? Bunlara elbette dikkat ediyordur Müslümanlar. Böyle insanlara verdiğiniz... Bunlar da kendi çalıştırdıkları elemanlara bir miktar kesinti yaptılar ve size bunu söylediler. O kesinti yapılan miktarı tekrar ödemeniz gerekiyor mu? Hayır. Siz zekatınızı vermiş olursunuz. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de zekat verilebilecek gruplar arasında olan zekat memurları diye bunları kıyaslamak mümkün. Hı hı. Ve bunlara makul bir ücret ödenmesi de dinen caiz oluyor. Evet.